Fırat Adaman ve Bengel Kolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Evet, Merhaba. başladık. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ne konuşuyoruz bugün? Bugün... Ee müşterekler, müşterekler çitlemeler ve büyüme konuşacağız. Ee, ama ondan önce bir hatırlatma yapacağım ben. Çok önemli çünkü 13 Nisan Pazartesi günü Somanın, e, Soma davasının ilk duruşması görecek Akisar'da. Hı hı. Ee, ben şey demeyi çok sevmiyorum. Yani işte halkımız çok kolay unutuyor her şeyi. Bizim doğamızda var unutmak gibi demek istemiyorum ama e, bu 13, yani 13 Nisan 13 Mayıs yıl dönümüne kadar. Her e, fırsat bulduğumuzda söylemek lazım. Soma'yı e, unutmayalım demek lazım diye düşünerek. Bugün e, müşterekler yani müşterek ortak varlıklarımız ortak varlıkların talanı ve büyümeden bahsedeceğim. <gülüyor> Şimdi müşterekler nedir gibi bir soruyla başlayalım. E, aslında müşterekler farklı farklı... ...nasıl diyeyim, yaklaşımlar tarafından farklı tanımlanan bir şey ama... ...en böyle genel anlamıyla, genel tanımıyla ortak olan, ortak varlıklarımız, ortak zenginliğimiz diyebiliriz. Ee, bu illaki somut işte mesela orman, ortak kullanımdaki bir mera ya da bir göl ya da e, atmosfer gibi... E, ...elimizde tutup gözümüzde gördüğümüz şeyler olmak zorunda değil... Ee, kültür, tarihsel birikim demokrasi e, demokrasi <gülüyor> evet aslında yani toplumsal olarak kendi kendimizi idare etmek ve yönetmek için geliştirdiğimiz bütün kurumlar da birer müşterek çünkü e, hayatımız onlara bağlı ve ortak e, bir şekilde üretip ortak bir şekilde yararlandığımız şeyler evet Şimdi müşterekler çok yine şey yapmadan, e, çok akademik bilgiye boğmadan ama e, önemi olduğu için bahsetmek istediğim birazcık e, yani akademik düşünce içinde ve bu e, toplumsal tahayyülü de etkileyen düşünce akımları tabii. Müştereklere nasıl yaklaşıldığından biraz bahsedeceğim. Şimdi adını e, birçoğumuzun duyduğu e, Gerrit bir... E, e, müştereklerin trajedisi adlı kısa bir e, makalesinde science dergisinde çıkan 1968 sanırım yanılmıyorsam e, ortak kullanımı açık müşterek olarak tanımladığı bir mera'dan bahseder. E, ve bu mera'nın e, varsayar ki bu merayı e, koyunları olan çobanlar ot, koyunlarını otlatmak için kullanıyor. Ve her çoban e, ne kadar koyun satabilirse o kadar gelir elde edecek. Ve çobanların, geri terden bir iktisatçıydı, bunun e, altını çizeyim. <gülüyor> çobanların tek derdinin daha fazla koyun satıp daha fazla gelir elde etmek. Yani tek sayıklarının o ortak alanını merayı kullanırken... ...tek sayıklarının daha fazla gelir elde etmek olduğunu varsayarak... ...şunu gösterir ki her çoban bir tane daha koyun sürüsüne eklemek ister. Her çoban böyle davranacağı için işte sonsuz e, koyun... E, ...otlatmaya doğru giden bir dinamik oluşur... ...bu da Mera'yı mahveder... ...bu da trajedidir... Evet, ...Mera trajedisi diye de geçiyor... Evet. Yani ...literatürde... Ee, ...buradaki trajedi kelimesi aslında... manada çünkü Hardin'in... E, ...bu çerçevesi... ...yani çobanlar bunu... E, ...engellemek için hiçbir şey yapamazları... ...ifade ediyor... ...trajedi çünkü hani... E, ...ister istemez kader. oraya... ...kader... evet. Tam bir kader e, oraya gidecek. Yani bu şekilde kullanılırsa ortak alanlar hepsi mahvolacak. E, ve bireylerin bunun içinden çıkma için hiçbir yolu yok e, aslında imliyor. Tabii bu böyle değil. Yani biliyoruz ki e, sadece teorik anlamda bunun e, sorunlu olduğu değil. Ampirik anlamda yani gerçekten baktığımızda gerçek hayattaki deneyimlerde hiç de mahvolmadan günümüze kadar gelip kullanılmış... Müşterekler, ortak varlıklar var. Şimdi Hardin'in e, bu anlatısı, bu yaklaşımı nasıl diyeyim belki 90'ların sonuna kadar egemen yaklaşım ve e, ekonomi politikalarını da çok aslında şekillendiren bir yaklaşım. Çünkü Hardin çözüm olarak ya bu tür ortak alanların merkezi otoriteye verilmesi yani devlet bu ortak alanı e, siz kendi kendinize kullanamazsınız, kullanmaya çalışırsanız mahvedersiniz diyerek. Kimin ne kadar ne zaman kullanacağını bir merkezi otorite karar verecek ya da e, bu alanlar özelleştirilecek. Ve işte önceden her e, çobanın ortak kullanıldığı bir mera olacağına her çobanın küçük meranın mera küçük bir parçasını özel mülkiyetine alması. ve Böylece zaten e, kendi mülkiyetinde olduğu için aşırı kullanmaya dair bir eğilim oluşmayacağını varsayıyor. E, 90'ların sonuna doğru yine belki çoğumuzun adını duyduğu e, ve sanırım 2007 yok 2009'du e, iktisat modeli alan Öztürk'um ki kendisi aslında bir siyaset bilimci evet, değil. <gülüyor> değil. Evet e, ama baktığınız zaman aslında bir e, formal ekonominin e, metodlarını ve araçlarını kullanarak yani modelleme yaparak e, da kendi işlerini yapıyor ama Ostrom ve ekibinin, yani Ostrom'un e, işte Governing the Commons, Müşterekleri Yönetmek kitabında da bahsettiği bütün aslında ampirik çalışmaların çoğu o ekibin yıllarca etnografya yaparak e, ampirik çalışmayla yani e, çalıştığı ve e, ürettiği bilginin e, üzerine bina edilmiş bir kitap. E, Ostrom arkadaşlar şunu yapıyor, yani dünya üzerinde aslında yani Hardin'in söylediği çerçeve geçerli olsa sürdürülebilir bir şekilde yani aşırı kullanılmadan kullanılmaya devam eden hiçbir müşterek alanına kalmamış olması gerekiyor. Bu çıkarsamadan hareketle e, o zaman niye hala varlar gibi bir şeyle dünyanın birçok yerinde işte Kanada'daki şeylerden, Balıkçılardan ki onu da çalışan Fikret Berkez isminde çok uzun süre çalışmış bir e, biyolog olarak başlayıp sonra etnobiyolog olmuş bir e, e, hocamız diyeyim. E, işte Maine'deki şeylere kadar ıstakoz e, balıkçıların ıstakozculara kadar e, dünyanın birçok yerinde ya da işte ortak kullanılan su sistemlerine kadar or, yani ortak kullanıma dayalı ve devletin de karar mekanizmasına girmediği, özelleştirilmeden de kalan bu ortak kullanım, kamunun pool resources, yani e, ortak kaynaklar daha çok e, diye çevirebiliriz. Bunların nasıl kullanıldığını araştırıyorlar. Nasıl bugüne kadar mahvolmadan geldiğini ve buldukları sonuç özellikle şunu ifade ediyor. Küçük tanımlı bir grup, küçük tanımlı bir kaynağı kullanmaya çalıştığında ee, ve kendi aralarında toplumsal bir takım norm ve e, kurumları e, te oluşturabildiklerinde, tesis edebildiklerinde yani sen şu kadar kullanacaksın, ben bu kadar kullanacağım gibi e, bunu yasayla yazmak zorunda değiller ama birbirlerinin de ne kadar kullandığını e, görebildikleri ve kontrol edebildikleri durumlarda ortak varlıkları sürdürülebilir bir şekilde kullanabiliyorlar gayet. Ee, ...bunu gösteriyor ve Hardin'in yaklaşımını e, aslında alaşağı ediyor Ostrom'u arkadaşlarım. Bu açıdan önemli. Hala da yani ostrom kaybettik birkaç sene önce ama... E, ...onun kurduğu küçük çalışma grubu hala büyüyerek ve gayet önemli işler yaparak devam ediyor. E, ancak burada benim e, önereceğim bir adım daha geri atıp... <gülüyor> Ee, şundan bahsetmek yani Ostrom'da aslında Hardin'de müşterekler, müştereklerle müşterekleri kullanan insanların arasında sadece bir kaynak bazlı ilişki e, varsayıyorlar. Yani nasıl diyeyim sadece kendi çıkarım için bir ekonomik çıkar için e, o kaynağı kullanıyorum. Yani o kaynakla ekonomik çıkar ilişkisi dışında bir ilişki ...kurulacağını, kurulabileceğini ve bunun da o kaynakla nasıl ilişkilenildiğini e, etkileyeceğini görmezden geliyorlar. Bu birincisi. Yani sadece şöyle Doğu Karadeniz'de bir vadiye gittiğinizde... ...dereden bahsederken insanlar sadece ben bundan geçim sağlıyorum... ...ya da işte buradan aldığım suyla tarlayımı suluyorum... ...oradan sattığım buğdayı şu kadar paraya satıyorum demiyorlar. Orası başka bir şey de ifade ediyor. Bir vadi, bir su... Kültürel bir anlamı var, tarihsel bir anlamı var. Bütün o yaşam alanını tekrar öğretiyor. Evet, bütün diğer dünyanın çeşitli yerlerindeki yerlilerde, Kuzey Amerika yerlilerinde, Kızılderililerinde olduğu gibi onların bir parçası hissediyorlar kendilerini. Türkiye üzerinden baktığınız zaman bu geçtiğimiz senlerde konuşulan su akar, Türk bakar polemiği de buna örnek gösterilebilir evet. belki de. Evet, evet. Yani, yani su... tam da suyla öyle bir ilişki, sadece öyle bir ilişki kurulmadığı için su akıyor ve Türk bakıyor da diyebiliriz aslında. Bir de böyle işte ekolojik müştereklerin dışında kültür, bilgi, dil yani lisan, e, demokrasi dediniz az önce. Yani bu tür müşterekleri düşündüğümüzde ya da mahalle falan mahalle hayatı. Yani onlar zaten ekonomik yararı için insanların devamlı üretmeye devam ettikleri ve paylaşmaya devam ettikleri şeyler değil. Yani müşterekler kavramını biraz genişlettiğimizde ve biraz ekonomik müşterekler dışında sorgulamaya başladığımız zaman zaten e, bu... İlişki varsayımı da korunsal hale geliyor. Ama belki daha önemlisi ikincisi e, Ostrom'da yani Hardin zaten hiç bahsetmiyor da Ostrom'da yani kim, hani Hardin'in eleştirisi olarak hepimizin e, gözünde olan Ostrom'da e, müştereklerin daha genel olarak ekonominin neresinde durduğu. Yani bir kapitalizm diye bir şey varken bu müşterekler piyasa diye bir şey varken müşterekler böyle bağımsız adıcıklar olarak kalabiliyorlar mı? E, ve yani piyasa güçleri sermaye bir şekilde müştereklere el koymuyor mu hiç sorularını tamamen görmezden geliyor ve yani o yüzden çok e, bir anlamda kısıtlı bir bakış açısı diyebiliriz. Bu noktada ben Marx'a döneceğim. E, Marx'ın bahsettiği e, müşterekler ve çitlemeler. Yani yine belki hepimizin aşina olduğu e, Marx 17. yüzyıl 19. yüzyıl arasında İngiltere'de yani 17. yüzyıl İngiltere arasında başlayan ve ortak kullanıma tabi bir takım alanların meralar ve tarım arazileri de dahil büyük toprak sahipleri tarafından kullanıcılarından temizlenip el konulup özel mülkiyete çevrilme sürecini anlatır. Ve bu sürecin aslında kapitalizmin kurucu süreçlerinden birisi olduğunu söyler. Çünkü bu yolla daha önce ortak kullanılan, o arazilerden atılan, dışarı sürülen e, çiftçiler geçim kaynaklarını kaybetmiş oldukları için emeklerini satarak yaşamak zorunda kalırlar. Ve böylece bir emekçi sınıfı oluşmuş olur. Yani kapitalizm için geç, e, gerekli ön koşullardan bir tanesi. Bu topraklarda piyasa için e, üretim yapan sermaye araçlarına dönüşmüş olur. Yani böylece de bir ilk sermaye oluşmuş olur. Ve buna bir ilk bir kim ilkel bir kim, el koyarak bir kim e, adını verir. Daha sonra e, bu kavramsallaştırma e, David Harvey tarafından tekrar kullanıldı. Yani bunu sadece bir tarihsel döneme özgü olan bir şey değil. E, Kapitalizmin krize girdiği her zaman ortak varlıklara, ortak zenginliklere müştereklere el koyarak o e, birikim krizinin üstesinden gelmeye çalıştığını ve e, e, söyleyerek bunun adına da el koyarak birikim e, dedi. E, şimdi bu böyle biraz müştereklerle ilgili benim çizeceğim e, bugünü düşüne, düşünebilmek için bir kavramsal harita diyeyim. Şimdi bugün Türkiye'nin e, özellikle büyüme politikalarına baktığımızda çok başarılı <gülüyor> olmasılar bile yani e, Şöyle bir şey söyleyebiliriz bence. Türkiye'nin iki böyle mucize, büyüme lokomotifi sektörü, enerji ve inşaat. Şimdi bu iki sektör de aslında çok ciddi biçimde çitlemelere dayanıyor. Çitleme ee, derken tam neyi kastettiğimizde bir açı. Şöyle Açalım. mesela, daha önceden ortak kullanımda olan bir e, köydeki ya da işte... E, kentte de bir örneğini verebiliriz bunun bir mera ya da bir tarım arazisinin daha önceden işte çiftçilerin ortak yani kimsenin e, özel mülkiyet altında olmadığı herkesin beraber kullandığı bir alanın daha sonra birinin gelip hayır siz daha fazla burada e, bunu kullanamazsınız deyip bunun yasal zeminini de hazırlayıp e, orayı özel mülkiyet altına alması ve sadece kendisi için Evet, orayı kullanması. Kapatıyor yani. Kapatma, çitleme. Evet, İngilizcesi zaten enclosure değil mi? Evet. Kapatma kavramı. Evet. dayanıyor. Da da yani. Evet. E, ama işte Türkçe çitleme olarak şey oldu. Ya da mesela bir kentsel alandan bahsettiğimizde bir e, bütün mahallenin kullanımı altında olan mesela bir parkın e, o kullanıma kapatılıp ya da bir yeşil alanın o kullanıma kapatılıp e, yerine siteye, dönüştürülmesi, siteye yani. dönüştürülmesi ya da alışveriş merkezine merkezi ya. <gülüyor> ya da otoparka dönüştürülmesinden bahsedebiliriz. Şimdi evet. e, yine bir otopark ya da işte bir alışveriş merkezi herkesin tırnak içinde kullanımını açık olabilir ama aynı şekilde bir kullanımdan bahsedemeyiz tabii ki. E, çitleme derken bundan bahsediyorum. Şimdi Türkiye'de enerji ve inşaat sektörlerine baktığımızda, şimdi öncelikle mesela enerjiden bahsedelim. Ee, ...enerji HES'lerden bahsettiğimizde... ...HES'ler geçen programda da biraz bahsetmiştim sudan bahsederken... ...HES'lerin e, bu kadar pıtrak gibi yayılmasının aslında bir iki adım gerisine gittiğimizde... ...Enerji Piyasası denetleme Kurulu'nun kurulması... ...ve enerji piyasası ile ilgili ciddi bir yasal mevzuatın e, yürürlüğe girmesi var. Bu yasal mevzuatın parçalarından bir tanesi de... ...daha önce böyle bir şey yokken... E, ...özel şirketlere yani HES yapacak şirketlere su kullanım hakkının verilmesi. Yani 98 yıla kadar en fazla 49 yılına veriliyor. <gülüyor> bir kere daha yenilenebildiği için toplam 98 yılına e, bir şirket suyun kullanım hakkını özel olarak... ...yani bir özel mülkiyeti altına alabiliyor. Şimdi daha önce herkesin kullanabildiği o su, o vadiden akan ve bunu herkes derken sadece insanlar değil... Hayvanlar, bitkiler bütün doğanın aslında dengesini yeniden üreten o su ve onların kullandığı su. Şimdi bir tüzel de olsa bir özel kişiliğin tasarrufu altına giriyor. Bu da bir çitleme. Yani daha önce ortak kullanıma açık bir şeyi sadece kendi kullanımına ve tasarrufu altına alıyor şirket. Yani HES'ler bu anlamda suyun kapat suyun çitlenmesi, suyun kapatılması e, bir, bir yanıyla. Evet, burada belki temel varsayım üzerinde de bir iki kelime söylemek gerekebilir. Yani bu serbest piyasa e, mantaritesinin işte mutlaka rekabetin ancak... Evet. faydalı bir şey doğurabileceği insanların ortaklaşa diğer gamla Heh, davranarak, evet. başkalarını düşünerek ki yani Darwin'in bildiğim kadarıyla insanlığın var olmasının temel sebebini bunu evet, diğer rekabetçi genli bizim tersine olduğunu söylüyor. Ama, ee, evet. Aslında şey çok haklısınız, onu söyleyecektim. Yani şu anda da aslında ekonomi politikalarına da baktığımız zaman ...ya da yani e, egemen olan işte serbest piyasa e, ile çok da işte kol kola giden düşünce tarzı ortak kullanımın verimsiz bir şey olduğu. Yani özel mülkiyet yaratmadığımız sürece yatırım da olmaz gibi bir şey. Evet. Yani Omera benim e, olmazsa yani hepimiz ortak kullanıyorsak ben Omera'nın e, daha iyileşmesi, daha verimli bir hale gelmesi için e, herhangi bir Çalışım. şey yapmam. evet. Gibi bir algı var. Halbuki hiç öyle olmuyor. Yani gerçek hayatta kendimizi düşündüğümüzde ve ortak kullanım alanlarımızı, ortak zenginliklerimizi düşündüğümüzde <gülüyor> durumun öyle olmadığını da görüyoruz. Ee, ener, yani enerji ve inşaat projelerinin birçoğu aynı zamanda ortak kullanım alanlarının... E, Mesela son e, icat edilen yollarından bir tanesi, son icat edilmedi de son son e, bu kadar ağırlıklı olarak kullanımın başla, başlandı. Acele kamulaştırmalar. Acele kamulaştırmalar da aslında devlet orada el koyuyor bile olsa. <gülüyor> Daha önceden ortak kullanımı açık bir alanı devlet kendi tekerinde topluyor ve yani ekseriyetle de, de zaten, <gülüyor> zaten özel bir şirkete de devrediyor. Yani <gülüyor> oradaki yine... Ortak kullanım şekillerini, herkesin erişimi olan bir yeri, herkesin erişimi kapatmış oluyor. Ve burada önemli olan şey sadece erişimin, yani o kaynaktan alınan şeyin kapatılması değil. Aynı zamanda ortak kullanımı üreten ve yeniden üreten, o toplumsal ilişkilerin işte diğer diğerini gözeten, paylaşmaya dayalı, ortaklığa dayalı toplumsal ilişkileri de yerinden ediyor olması, <gülüyor> çitlemelerin. Mega projeleri düşündüğümüzde 3. köprü, 3. havalimanı ciddi anlamda kuzey ormanlarını tehdit eden ve kuzey ormanlarını çitleyen projeler aslında. Keza Kanal İstanbul'da yine hepimizin zenginliği olan İstanbul'un yani İstanbul'da yaşayanların özellikle çok temel bir ihtiyacını da karşılayan kuzey ormanlarının Su ve e, oksijen kaynağı olarak e, diyorum e, çitliyor. Yani şimdi bunları işte ormanları kerestelerini satmak için çitlemiyordu olsa yine de e, bir kar amacıyla birinin özel tasarrufuna girmiş oluyor ormanlar. Önceden hepimizin olan. Ve e, kar amacıyla bir yapılan bir projede e, kesiliyorlar ve camlarını okunuyor. Bunun dışında aslında Kentsel dönüşümü düşündüğümüzde şimdi orman dediğimiz zaman, göl dediğimiz zaman, mera dediğimiz zaman birazcık daha somut e, ortak kullanıldığını somutlayabildiğimiz şeyler ama ben mesela mahallenin kentsel bir müşterek olduğunu düşünüyorum. Yani e, buradan ekonomik bir çıkar hiçbirimiz elde etmiyor olabiliriz ama... O mahalle kültürü dediğimiz şey, e, mahallelilik dediğimiz şey ve aslında toplumsal hayatın çok önemli bir yeri olabilen şey, e, yine mahalledeklerin ortaklaşa ürettiği ve ortaklaşa paylaştığı bir şey. Evet, rahmetli ee, Nuh Köklü de bu konuda hem yazılar yazıp hem de he. programlar yapmıştı açık radyoda. Çok önemli bu mahalle kültürünün sahiplenilmesi. Evet işte ve sadece kişisel sorumlulukla sahiplenilemiyor artık günümüzde. Yani kendisel dönüşüm diye bir şey mahallenize girip e, ya ya da işte acele kamulaştırma zoruyla o mahalleye el koyduğu zaman e, işte bitiyor. Yani o ortaklık. E, mesela şey de öyle bence. E, şimdi İstanbul'un ...ciddi anlamda bir turizm ve kültür kenti olarak paketlenip paketlenip satıldığı yani ne görüyoruz. O da İstanbul'u aslında İstanbul'u yapan o sembolik kültürel sermaye diyebileceğimiz... ...İstanbul kentlilerin hepsinin yani İstanbul'u ve mekanı yaşamakla ve üretmekle ürettiği o değer, o ortak değer... ...işte İstanbul çok <gülüyor> gidilisi bir yer... Ee, ...ve çok ilginç bir yer... ...çok ilginç, enteresan bir şehir olarak... ...işte... E, ...turizm şirketleri tarafından... ...paketlenerek bu sefer pazarlanıyor Yani sadece bir meta... ...metaymış gibi e, İstanbul. Ee, ve bunun böyle şey... E, ...nasıl diyeyim... ...bunun yolunun aslında çok... ...ta yani... E, ...siyasi iktidarlar tarafından... ...açıldığını da görmek lazım. Yani... Biraz böyle bazen şey oluyor çünkü. Sanki sermaye grupları, şirketler falan çok kötü böyle doğalarında şeytanilik olduğu için gelip bizim ortak zenginliklerimize el koyuyormuş gibi bir, bir resim de çıkabiliyor ortaya insanların kafalarında. Ama yani Türkiye'de de son dönemdeki yasal mevzuattaki değişikliklere baktığımızda tam da böyle... Yani neredeyse işte Marx'ın 17. 18. 19. yüzyıl İngiltere'sinde bahsettiğine benzer e, yasalar çıkıyor yani Türkiye'de. Yani acele kamulaştırmanın bu kadar mesela sık kullanılabiliyor olması bunun gibi bir şey. Orman kanunu, sahilleri koruma kanunu, işte bir ara su yasası taslağı vardı. Su yasası taslağı çıkmadı ama e, şöyle bir şeydi. E, suyu kullanan ekonomik işletme... Veya işte grup, toplumsal gruplar arasından suyu kullanarak en fazla ekonomik e, fayda sağlayacak olan e, kişilik suyun sahibidir gibi bir şey e, tercüme oluyordu aslında. Evet, onlar da İrlanda'da filan da işte evet. muazzam on binlerce kişinin hatta yüz varan kişinin protesto ettiği de bu tip kanunlar her tarafta da öyle. Evet yani aslında yani her evet yani. öyle yani zaten büyüme ve yani hani o birikim mantığı sadece Türkiye'ye özgü olmadığı gibi bunlar da sadece Türkiye'ye özgü değil. Ee, buradan herhalde şeyi e, en son ben vurgulayarak kapatayım. Yani Marx e, ve ben de bugün hani birazcık bunu böyle sermayeye özel yani kapitalizme özel ve kapitalizme özgü bir e, süreçmiş gibi anlattık, anlatıyor. Halbuki yani bu kapitalizme özel şu anlamda özel olabilir. Büyümeci bir mantık kapitalizme içkin. Evet yani sermaye birikimi dediğimiz öyle bir mantık ama e, kapitalizm bir sistem olmayan yine ama birikime ve büyümeye e, şey alan e, dayanan bir ekonomik sistemde de Aynı, Aynı şeyi göreceğiz ya. yani bu sadece sermaye değil bu biriktirme ve büyüme ile çok ilişkili bir şey ister istemez yani bir kullanım hakkı adaletli paylaşım ihtiyaç karşılama hayatı idame ettirme gibi prensipler değil büyüme büyüme daha fazla büyüme ve biriktirme gibi bir prensiple işleyen bir ekonomik ilişkilenme. İster istemez ortak kaynakların da sınırına dayanıp onları ele geçirecek ve onları talan etmeye doğru gidecek bir dinamik bence içeriyor. Ee ne kadar vaktim var yok <gülüyor> <gülüyor> neyse sonra devam edeceğiz zaten bunu evet, konuşmaya bence belki zaten 800. yıl dönümü evet. geliyor şeyin Magna Carta'nın Carta orada ormanlarla ilgili filan mü evet. müthiş yani 800 yıl önce tamamen bunları öngören evet çok aslında güzel bir roman bir <gülüyor> tarihi roman gibi bir şey yani evet, Magna Carta'nın tarafı niye çıktın anlıyordu evet. ama Çitlemeyle beraber işi bitirmiş tabii kapitalizm orada da. Yani şunu söyleyeyim belki bir şey bir sonraki programlara bir preview olarak çitlemelerle iş bitmiyor aslında. Yani çitlemeler nasıl süre süre gelen şeylerse yani İngiltere'de başlamış işte bugün de görüyoruz falan dedik. Karşı müşterekleştirme pratikleri de yani müşterekler oluşturma da devam eden bir şey. Yani, evet aynen öyle. Öyle evet. görmek lazım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bengi görüşürüz. Görüşmeler. Görüşürüz. Iyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.